Ben FM efem, FM şan efem. Türk yer adı onlar, Türk yer adı onlar, material copyright Music, Los Gatos, California TM Century Incorporated. radio, Dünya radiosunda, ben şan dünya Radyosu'nda ben şan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 Ee, ve buradan da anlıyoruz ki e, Müslümgür sesin amacı e, bütün Türkiye'yi işletlemek. Evet e, seyirciler. E, yine kulağımıza gelenlere göre e, Müslümgür sesin,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 Perişan sen bugünün bu kadar perişanasa ver güçün saatlerde yalnızca dünya arasında. Perişan Efendim, Perişan Efendim. Türkera diyorlar,